أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب سيد الاولين والاخرين ويا جميع الانبياء والمرسلين ويا جميع الاولياء والحمد لله رب العالمين Allah'ın güzel isimlerini anlamaya çalışıyorduk. Sıra Allah'ın Afu ismine gelmiş. Affeden, affi sonsuz ve sınırsız olan, affi benzersiz olan, ayet kelimesinde Allah buyuruyor ve inna'llahi la'afun gafur. Allah afudur, Allah gafurdur. Afla ilgili 3 kelime vardı. Affetmek, saf etmek, bir de mahfiret etmek. Bir de bunun üzerinde günahları sevaba çevirmek vardı. Allah ayet-i öyle buyuruyordu. Onların günahlarını sevaba çeviririz buyuruyordu. Affetmek başlangıçtır. Allah kulunu affettiğinde, kulum senin bu günahını affettim. Bu yanlışı yaptın ama seni affettim demesidir. Saf günahını yüzüne vurmadan Günahını kendisine bildirir. Yani kitabında, defterinde günahı vardır ama günahını yüzüne vurmaz, onu affeder. Magfret etmekse günahı silmiştir. Defterinde o da yoktur, onu da bildirmiyor. Sanki hiç işlememiş gibi muamele ediyor. Bir de günahları sevaba çevirmek vardı. Mutlaka her birinin bir karşılığı, bir sebebi vardır. Günahı sevaba çevirmesinin sebebi neydi? Eğer kul hem tövbe eder hem de mağfiret dilerse Allah kulü kendisine döndüğü için iman edip salih amel yapmaya çalıştığı için bir de ne yapar? Günahlarını sevaba çevirir. Allah nasıl kulünün günahlarını Affediyorsa, nasıl afuysa, aynı şekilde Allah'ın afu ismi kulda da tecelli etmelidir. Eğer Allah'ın afu ismi kulda tecelli ederse, Allah onun için afu olur. Nasıl tecelli ediyor? Allah herhangi bir konuda emrini vermiş, şunu şöyle yapmayın, bunu böyle konuşmayın, şunu şöyle düşünmeyin dediyse kul da onu yaptıysa nefsine uydu, şeytana uydu veya hatayla yaptı onu Allah onu affeder. Ama mutlaka af'ın bir şartı vardır. Nedir o? Kulun affa iman etmesi. Afa iman etmesi demek afi sevmesi demektir. Eğer kul affi sevmiyorsa Affetmeyi sevmiyorsa bu durumda o Allah'ın afu ismine iman etmemiş. Yani Allah'ın afu ismini sevmemiştir. Bu isim onun için tecelli etmez. Allah'ın bütün isimleri için bu böyledir. Eğer kul affederse affa iman etmiş. Allah'ın afu olduğuna afu ismine iman etmiş. Afu ismini sevmiş. Dolayısıyla üzerinde Allah'ın Afu ismini gösterip affeder. Affediyorsa bu affı hak etmiştir. Affa layık demektir. Ama affetmiyorsa insanlarda hata arıyor, kusur arıyor, yanlış arıyor, eksik arıyorsa bir hata gördüğü günde sanki hazine bulmuş gibi üzerine gidiyorsa işte falancanın şu hatası var, falancanın şöyle yanlışı vardır. Falancanın şöyle şöyle eksikleri vardır dediyse, affetmediyse, affa iman etmemiş, Allah'ın affı olduğuna iman etmemiş. Yani affi sevmemiştir. Affı olan Allah'ı sevmemiştir. Allah'ın affını sevmemiştir. Dolayısıyla kendisi de affetmez. Ne yapar? Bir kusur bulduğunda kusuru yüzüne vurur arkasından eleştirir, çekiştirir, yerer, onu küçümser, yetmez, bir de ona karşı kibirlenir, büyüklenir. Eğer affetmiyorsa, onun büyüklenmemesi mümkün değildir. Kibirlenmemesi mümkün değildir. Bu durumda aslında ne demiştir? Ben bu yanlışı yapmıyorum, ben hatasızım, ben kusursuzum, ben eksiksizim deyip kibirlenmiş olur kibirlenince Allah ile arasına perdeyi koymuştur. Şeytanın iblisin durumuna düşmüştür. Allah Hazreti Adem'i tövbe ettiği için, af dilediği için, mağfiret dilediği için affetmiştir. İblis'i de af dilemediği için affetmemiştir. Ayette hep beraber göreceğiz. Adem babamız nasıl yanlış yapmış, nasıl tevbe etmiş, nasıl istiğfar etmiş, af dilemiş ve Allah onu nasıl affetmiştir? İblisi neden affetmemiştir? Evet. Allah'ın ayetleriyle hep beraber anlayacağız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yüzzahirune minkum min nisaikum. Sizden hanımlarınıza zihar yapanlar, zihar demek, zehr, sırt demektir. Cahiliye döneminde Araplar hanımını boşamak istemezse, senin sırtın benim anam, anamın sırtı gibidir dediğinde, yani şimdi de mesela anam bacımsın dediğinde bu zihardır. Hem bunu söyler, hem de onu boşamaz. Evinde de tutardı. Bununla beraber yaklaşmaz ve dokunmazdı. Artık anası gibi, bacısı gibi muamele ederdi ona. Bu ona zulümdür. Evet, Allah buyurdu ki, sizden hanımlarına zihar yapanlar Onlar o kadınlar onların anaları değildir. Senin sırtın benim anamın sırtı gibidir ya da sen benim anam gibisin, bacım gibisin deyince o onun anası olmaz. İn ümuhatuhum illal la'i velednehum. Onların anaları onları doğuranlardır hanımına sen benim anam gibisin deyince onun anası olmaz o. Ve innahum la yekulune ve zura. Sizin söylediğiniz o söz evet, yanlış bir sözdür, yalan bir sözdür, çirkin bir sözdür. Bu kelime çirkin bir kelimedir. Eğer biri bu kelimeyi kullanırsa hanımını boşamış olmuyor. Ama çirkin ve yalan bir kelime kullanmış olur. Çünkü böyle söylemekle o onun anası olmaz. Allah devamında ne buyurdu? Ve inna allâhe le'afûn ve gâfûr Muhakkak ki Allah afû ve gâfûrdur. Böyle yaptınızsa tövbe edin. Allah affeder, mağfiret eder. Oru boşamış olmuyor yalnız. Yani bir daha da öyle yapmasın. Bu çirkin ve yalan bir sözdür. Hangi yanlışı yaparsak yapalım, bilelim ki Allah afudur, Allah gafurdur, Allah gaffardır, Allah tevvabdır. Affeder, mağfiret eder, kabul eder. Başka bir ayet-i kerimede Allah buyuruyordu ki, eğer affeden bir Rabbiniz olmasaydı, bir de böyle düşünün, Rabbiniz affedici olmasaydı, harınız ne olurdu? Birkaç günah işleyince, birkaç yanlış yapınca, eğer Allah affetmiş olmasaydı, Allah afu olmasaydı, Allah'ın gazabı gelirdi. Allah eğer size karşı böyle afuysa, affediyorsa, bu durumda sizin de yapmanız gereken şey nedir? Affı sevmektir. İman etmişseniz bu böyledir. Ve insanı affetmektir. Sana karşı olsun veya kendi kendine yanlış yapmış olsun onun yanlışı her ne olursa olsun bize düşen affetmektir. Hitap Resulü Efendimiz'edir. Huzil afwe sen afi seç. Sen affi tut. Sen affetme yolunu tut. Sen afi ol. Affa sarıl. Resulullah Efendimiz de söylüyor. Dolayısıyla iman eden her bir kula tek tek söylüyor. Sen af yolunu tut. Affa sarıl. Senin işin affetmek olsun. Resulullah Efendimiz kimi affedecek? Herhalde müminleri değil. Önce müşrikleri, münafıkları bununla beraber yanlış yapan müminleri. Ne olursa olsun sen affet dedi. Vemür bil örfi Sen güzel olanı, örfe, adete uygun olanı emret, tavsiye et, davet et. Ve a'rid ani'l cahiliye. Bir de cahillerden yüz çevir. Cahil kimdir? Allah insanları iki sınıfa ayırmıştı. Bir iman edenler, bir de cahiller. Allah iman etmeyenlere istediği kadar alim olsun, istediği kadar okumuş olsun, diplomasi olmuş olsun. Allah ona cahil dedi. Niye cahildir eğer Kendini Allah'ın gazabından, azabından koruyamadıysa bundan daha cahil kim vardır? Bundan daha zalim kendine zulmeden kim vardır? İman etmemişse işte cahil odur. Allah cahillerden yüz çevir dedi. Cahilleri bırak dedi. Cahillerle ilgilenme dedi. Çünkü o terciheni yapmış. Eğer iman etmemişse Allah'tan yüz çevirmiş, sen de ondan yüz çevir. Bize de düşen böyle yapmaktır. Eğer birinin Allah ile derdi yoksa, bize düşen ondan yüz çevirmektir. O ki Rabbini kabul etmemiş, Rabbi ile beraber olmayı, Rabbinin rızasını kazanmayı kabul etmemiş, edememişse, ben kendim için güzel olanı, hayırlı olanı Allah'tan daha iyi biliyorum demiş de biri, bize düşen ondan yüz çevirmektir. Evet Allah Hazreti Adem'i anlatıyordu. Ve evet. lekad ahidna ila Adem'e min qabl. Adem'i dünyaya göndermeden önce biz Adem'den ahit almıştık. Söz almıştık. Ondan aldığı söz neydi? Cennette dilediğin gibi gez, dolaş, yayın için ama şu ağaca yaklaşmayın dedi. O da hava annemizde tamam dediler. Adem'den söz almıştık. Fenesiye Ama Adem o sözü hemen unuttu. Allah'a verdiği sözü hemen unuttu. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ azma Bir de biz onda azim bulmadık. Adem azmetmedi. Azimli bir kul değildi yani. Nasıl azimli değildi? Allah bu ağaca yaklaşma dediği halde şeytana, nefse kandı güç yetiremedi. Onlara karşı, nefse şeytana karşı dik durup ağaçtan uzak durmayı beceremedi. Azmedemedi. Onda azim bulmadık dedi. Ve iskul nalil melaiiket iscudu li Adem. Allah hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik ve hepsi hep beraber ona secde ettiler İlla İblis ise ama bir tek iblis secde etmedi, iblis direndi. Secde etmemek için kendi kendisiyle mücadele edip direndi. Elbette ki iblisin de kendine göre mazeretleri vardır. Çünkü o ana kadar iblis Allah'a secde etmiş. Allah yolundaki biridir. Meleklere imamlık yapacak konumdadır. Cinler, cinlerden olmakla beraber meleklere imamlık yapıyor. Cennette dilediği gibi dolaşıyor. Yani Allah katında özel bir muamele görüyor. Secde etmediğinde aslında neden secde etmedi? Secdeye layık olan bir tek sensin. Ben çamurdan yarattığın birine nasıl secde ederim dedi. görüşe göre mantıklı bir cevap. Ama orada Allah'ın emri var. Bununla beraber Allah secde emrini verirken ne buyurdu? Ben ona ruhundan nefettiğimde ona secde eyledim. Yani secde Allah'ın kuluna nefettiği ruha idi. Onu da yoksaydı kendisiyle mücadele etti, direndi ve secde etmedi dedi. Fe ya adam ve biz ey Adem dedik. İnne haza aduun leke ve Ademe dedi ki bu sana ve senin eşine zevcene düşmandır. Haberin olsun bu sana düşmanlık yapacak. Düşman senin düşmanındır bu. Yani ona uyma. Düşmanına uyma demektir bu. Fe la ne kuma minel Cenneti dikkat et, sakın sizi cennetten çıkarmasın. Allah bir de söylüyor Hazreti Ademle hava annemize bir de bunu söylüyor. Fethqa, eğer ona uyarsanız sizi cennetten çıkarır, sonra sonra şakı olursunuz, bedbahat olursunuz, yani perişan olursunuz. Kendinize zulmetmiş olursunuz. İnnelleke ella tecu'a fiha vela Burada cennete sizin acıkmanız olmaz. Bununla beraber herhangi bir şekilde elbisesiz kalmanız mümkün değildir. Yani burada çıplak kalmazsınız. ve enneke la tezmeu fiha orada evet, ne susarsın ne susuzluk çekersin ve ne de orada sıcakta kaldırsın sıcaktan bunalırsın yani Allah cenneti ona tarif etti burada acıkman yoktur susaman yoktur elbisesiz kalman yoktur Herhangi bir şekilde sıcaktan bunalman yoktur. Cennet. Ama eğer şeytana uyarsan seni oradan çıkarır dedi. Vesevfe ileyhiş şeytan. Ve vesvese ileyhiş şeytan. Nihayet şeytan ona vesvese verdi. Evet. Ne dedi? Kale ya Adem el edullüke ala şeceretil hult. İblis Adem'e dedi ki: Sana ebedilik ağacını göstereyim mi? ebedilik ağacını. Bu ağaçtan yerseniz ebediyen burada kalırsınız. Yoksa burada ebedi kalmanız garanti değildir. Allah onun için bu ağaçtan yemeyin dedi onlara. Ve mulken la yebla. Bir de sonsuz bir saltanatı Size göstereyim mi dedi? Allah aslında insanı tarif ediyor. Her bir insan Adem'dir. Biz de eğer burada Allah'ın emrine karşı gelirsek her defasında her seferinde aslında yasak meyveden yemiş oluruz. Adem babamız o Yanlışı bir sefer yaptı. Biz her gün tekrar tekrar yasak meyveden yiyoruz. Her gün tekrar tekrar cennetten kovuluyoruz aslında. Bunu bilsek de bilmesek de böyledir. Çünkü her defasında Allah'a ve Resulüne de şeytana uymuş oluyoruz. İblisin oradaki hilesi neydi? Eğer bunu yerseniz burada ebedi olarak kalırsınız. Ve bu bitmez tükenmez bir saltanattır. İnsan da dünyayı ebedileştirmeye çalışıyor. Sanki ebediymiş gibi bir havaya bir hale kapılıyor. Sanki ebediyen dünyada kalacakmış gibi düşünüyor. Hayatını öyle yaşıyor. Daha doğrusu şeytan ona böyle bir hile yapıyor ki onu cennetten arı koysun. Aynı hileyi her bir insana yapıyor. Fe kelamilha. Allah buyurdu ki ikisi yani Hazreti Ademle hava annemiz ikisi de oradan o meyveden yediler. Fe bedet lehuma zawatuhuma vettfiqa alayhima. İkisi de o ağaçtan yedi. Üzerlerindeki elbise birden kayboldu ayıp yerleri kendilerine göründü niye öyle oldu daha önce elbiseleri cennetteki elbiseleri nurdandı günah işleyince üzerindeki nurdan elbise kaybolunca evet. ayıp yerleri kendilerine göründü evet. Cennet. onlar ne yapmaya çalıştı Cennetteki ağaçların yapraklarından üstlerini örtmeye çalıştılar. Ve evet. asa Ademu Rabbahu gawa. Adem Rabbine asi oldu ve şaşırdı. Allah Adem babamız için öyle buyurdu. Ve asa Ve asa Ademu Rabbahu gawa. Adem Rabbine asya oldu. Demek bir peygamber de olsa, ilk insan da olsa, Allah'ın ilk dünyaya gönderirken ruhun nefettiği zat da olsa yanlış yapabiliyormuş. Şaşırabiliyormuş. Sümmeştebâhu <gülüyor> Rabbuhu Sonra Rabbi onu seçti. Onu seçkin kıldı. Neden? Feta ve aleyhi. Onun tövbesini kabul etti. Adem tövbe ettiği için seçildi. Allah onu seçti. Onu seçkin kıldı. Tövbesini kabul buyurdu. Bir de onu hidayete erdirdi. Eğer kuul yanlışından sonra tövbe ederse Allah onu seçer ve hidayete erdirir demektir bu. Kale <gâle> ihbitu minha cemi'a. Sonra buyurdu ki hepiniz hep beraber oradan in. Yani hem Adem babamız, Hava annemiz, bir de iblis oradan in dedi. Ba'dukum liba'din adu birbirinize düşman olarak inin. Yani Adem babamıza ne demiş oldu? O nasıl seni düşman bildiyse sana düşmanlık yaptıysa sen de onu düşman olarak bil. Düşmanına uyma yani. <gülüyor> ne zaman ki size hidayetim geldiyse benden size hidayet geldiyse Femeni hidaye sizden her kim ki benim hidayetime uyarsa hidayetime uyarsa, fala yedilu ve la o dalalete düşmez, şakıda olmaz, kaybedenlerden olmaz. Ama Allah'ın hidayetine uymazsa ne olur? Dalalete düşer ve ehli cehennem ehli olur Allah'ın hidayeti nedir? Allah'ın kitabıdır, Kur'an'idir. Bizim için. Onlar için Allah'ın vahyidir. Yani Allah'ın vahyine uymayanlar, hidayetine uymayanlar, deranete kalmış, şaki olmuştur dedi. Ve men e'rede en zikri her kim ki benim zikrimden yüz çevirirse. Zikir demek, Kur'an demektir. Zikir demek, Allah Allah deyip Allah'ı zikretmektir. Allah vahyim diyebilirdi. Kur'an diyebilirdi. Kitabım diyebilirdi. Ama ne dedi? Zikrim dedi. Kim benim zikrimden yüz çevirirse. Bu durumda bütün bu manaları birden kapsar. Kim vahyimden yüz çevirirse, kim ayetlerimden yüz çevirirse, kim beni zikretmekten, Allah Allah demekten yüz çevirirse, hayatını yaşarken Allah'ın muradı nedir deyip bakmaya çalışmaz, Allah'ın emrine göre hareket etmezse, ondan yüz çevirirse. فَاِنَّ لَهُ مَعِشَةً دَنْكَ ona dar bir mâişet vardır. Dünya hayatında ona darlık vardır. Ve nahşuruhu yevmel kıyameti a'ma. Bunun dışında bir de ahirette kıyamet günü onu kör olarak hasrederiz. Niye kör olarak hasrediyor? "Galal Rabbi lima" Haşerteni ama O kul diyecek ki, Ya Rabbi, beni neden kör olarak haşrettin, diriltin? Ben dünyada görüyordum. Şimdi beni neden kör haşrettin? Veket kontu besira. Oysa ki ben daha önce görüyordum. Dünya hayatındayken gözlerim görüyordu. Bugün niye körüm? Beni neden kör haşrettin? Evet, Allah buyuracak, Gâle, Kezali. Evet. Öyledir. Doğru söyledin. Dünyada gözün görüyordu. Ama baş gözün görüyordu. Ama bu böyledir. Benim hükmüm böyledir. Neden? ki <Sessizlik> ayatuna. Sana ayetlerimiz gelmişti. Sen ayetlerimizi dinlemiştin, okumuştun, anlamıştın. Fesitaha ama sen onları unuttun. Onları yok saydın. Görmezden geldin. Kör davrandın yani. Ve kezaleykel yevme tensa. Sen nasıl ayetlerimizi unuttunsa, onları öyle yok saydınsa, bugün de sen unutulacaksın. Bugün de biz seni unuttuk. Yani unutulmayı sen hak ettin. Köl olarak böyle kalacaksın ve seni unutacağız. Unutulmuş muamelesi sana yapacağız. Niye? Sen de ayetlerimizi unutmuştun. Ve kezalike nerzi men esrefe velem yu'min bi ayati Rabbihi. İşte haddini aşanların, nefsini israf edenlerin, Rabbinin ayetlerine iman etmeyenlerin, Cezası budur. Onları böyle cezalandırırız. Evet. Haddini neden aşıyor? Neden nefsini israf ediyor? Varlığını israf ediyor. Rabbinin ayetini dinlemediği için, Rabbini ciddiye almadığı için, onu unuttuğu için, sanki hiçbir şey dinlememiş gibi yaptığı için, ve عَزَابُ الْاَخِرَةِ اَشْهَدُ ve اَبْقَى O daha kıyamet yerindeki haldır. Ahiretteki azap hem daha şiddetli hem de o bakidir. Devamlıdır. Ahirette onu bekleyen azap daha şiddetli ve o baki bir azap. Ebedi, daimi bir azaptır. Bu okuduğum ayetler hepsi peş peşe gelen ayetlerdir. Bir de kelimat. Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Allah ona bir takım kelimeleri vahyetti. Gönlüne vahyetti. Fe tabe Adem onlarla Allah'a tövbe etti. İnnehu ve tevwabur rahim Muhakkak ki Allah Tevvab ve Rahim'dir. Adem tövbe ettiği için Allah'tan af dilediği için Allah tövbesini kabul edip affetti. İblis ne dedi? İblis beni azdırmana karşılık ben de Adem'i ve Adem'in soyundan gelenleri yoldan çıkaracağım dedi. Bunların secdeye layık olmadığını ispatlayacağım dedi. Aslında Allah her bir kula, her bir kulun gönlüne doğru nedir, yanlış nedir onu vahyediyor. Yani herkes doğruyu yanlışı biliyor. Allah peygamber göndererek, kitap göndererek onun gönlündekini tasdik ediyor. Doğru söyledin kulum doğru budur ve yanlış budur. Hiç şaşırma. Yani Kur'an insanın gönlüne vahyedilmiş. Allah insanı vahiy ile yoğurmuş. Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyor ki İnna nel emanete ale semawati vel ard. emaneti göklere ve yere yükledik. Göklere ve yere emaneti arz ettik. Vel cibal dağlara arz ettik ve ebeyne en yahmiluha ama onlar onu yüklenmeye yanaşmadılar. Yüklenmekten çekindiler. Ve şefakdena minha bir de ondan titrediler. Emanete emaneti görünce Emanetin büyüklüğünü görünce ondan dolayı titrediler. Yüklenmekten korkup çekindiler. Yüklenmediler. وَحَمَلَهَا insan, İnsan onu yüklendi. İnsan o emaneti kabul edip yüklendi. İnnehu kana zalumen جَهُولًا Çünkü insan, muhakkak ki insan zalim ve cahildir. Yani onun hali, emaneti yüklenmeye elverişlidir. Zalim ve cahil bu demektir. Zelumen cehula Öyle bir zalim ki evet, zulümat karanlık demek. karanlık, Siyahın üzerinde en güzel görünen beyaz renktir. İnsan üzerinde en güzel şekilde emanet görünür demektir. Emanet onun üzerinde tecelli eder demektir. Bu da Allah'ın kullarına, kuruna, her bir kuruuna nefettiği ruhtur. İnsan cahildir. Öyle bir cehalet hali var ki, her konuda ben bilmiyorum, Rabbim bilir diyecek kadar cehur. Yani emaneti yüklenmeye müsait, ehil. Ayetin devamı var yalnız. İnsan emaneti yüklendi. Allah bu emaneti yüklendi. Bunun karşılığında ne var? Emaneti taşırsa neyi kazanır? Ya da emaneti nasıl taşıması gerekir? Emaneti taşımazsa ne olur? Emanetin hakkını verip Hazreti insan olmazsa ne olur? لِيُعَزِّبَ اللّٰهُ الْمُنَافِق۪ينَ munafiqat. Eğer emaneti taşımak için çabasını gayretini sarf etmezse, emaneti taşıdığını unutursa, yok sayarsa, Rabbini dinlemezse bu durumda münafık olur. Allah münafık erkekler ve münafık kadınlara azap edecek. Onlar azabı hak etmiş olur. Nasıl azap edecek? Emaneti ondan alarak. Emaneti ondan alınca ne olur? Hazreti insan olmaktan çıkar, hayvan olur. Çünkü insan, Allah'ın kendisine nefettiği ruhla insandır. Hazreti insandır. Meleklerin secde ettiği Allah'ın nefettiği ruhadır. Vel müşrikine vel müşrikat Onlar ya da müşrik olur. Onun için Allah müşrik erkeklerle müşrik kadınlara da azap edecek. Bu ikisinden başka küfür yok. Ya müşrik olur, Allah'ı kabul etmez, Allah'a şirk koşar veya iman ettiğini söyleyip münafıktır, emaneti yine taşımaz. İkisi aynıdır. Hatta münafıkı öne aldı. Önce vel münafıkine vel münafikat dedi. Münafık erkeklerle münafık kadınlar, vel müşrikine vel müşrikat, müşrik erkeklerle müşrik kadınlar dedi. Burada da önce erkeği zikrediyor, sonra kadını zikrediyor. Niye? Erkek kadın üzerinde etkilidir de ondan. Erkek isterse kendini de kurtarır, ehlini de kurtarır. Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Kendinizi ve ehlinizi yakıtı taşlar ve insanlar olan ateşten koruyun dedi. Kadına demedi, erkeğe dedi. Sen bunu yapabilirsin dedi. Burada da önce erkeği söyledi, münafık, erkekler ve münafık müşrikler, sonra münafık kadınlar ve müşrik kadınlar dedi. Evet, ayet devam ediyor. Ve yetu Allahu alal mu'minine vel Allah mümin erkeklerle mümin kadınların tövbesini kabul edecek dedi. Niye tövbesini kabul edecek? Bunu unutmuş olabilir. Bunu öğrenmemiş olabilir. Anlamamış olabilir. Ne zaman ki onu anladı. Hazreti insan olduğunu anladı. Emaneti yüklendiğini anladı. Allah'tan bir ruh taşıdığını anladı ve bunu kavradı. Ve tövbe etti. Allah'a döndü. Tevbe Allah'a dönmektir. Bir dahaki haftaya Allah'ın Tevab ismini anlamaya çalışacağız inşallah. Bunu anladı ve Allah'a döndü. Tövbe etti. Allah onların tövbesini kabul edecek dedi. Onu emaneti taşımaya layık hale getirecek dedi. Hazreti insan olması için ona her türlü imkanı sağlayacak dedi yani. Ve Allah'u ve Allah gafur ve rahimdir. Önceki yaptıklarını sanki yapmamış gibi, olmamış gibi mağfiret eder. Bir de ona rahmetiyle muamele eder. Onu rahmetinin içine alır. Yani aklı başına geldiğinde, öğrendiğinde, anladığında, Allah'a olan yakınlığını anladığında o emaneti yüklendiğini anladığında Allah'a döndüğünde Allah da onu onun tövbesini kabul edecek, dönüşünü kabul edecek, Allah da ona dönecek. Bununla beraber Allah günahlarını mağfiret edecek, mağfiretiyle muamele edip onu rahmetinin içine alacak. Bütün bunlardan anlamamız gereken nedir? Allah tövbeyi kabul eder. Allah'ın affi, mahfreti sonsuz ve sınırsızdır. Yanlışımız, günahımız ne olursa olsun, Rabbimize döndüğümüzde ben emaneti yüklenmek istiyorum. Emanetin hakkını vermek istiyorum. Yani ben Hazreti İnsan olmak istiyorum. Senin bana nefettiğin ruh olmak istiyorum dediğinde Allah onun dönüşünü, tövbesini kabul edip onu rahmetinin içine alacak. Rahmetiyle ona muamele edip o Hazreti İnsan olsun diye ona her türlü imkanı tanıyacak demektir. Bize de düşen ya Rabbi sana döndüm. Bundan sonra benim hedefim Hazreti İnsan olmaktır. Senin bana nef ettiğin ruh olmaktır. Senin güzelliğinle güzel olmaktır. El Esmaul husnani güzelliğini üzerimde göstermektir. Emaneti layıkıyla taşıyıp emanetin hakkını vermektir. Emanetin hakkını vermek demek, Allah'ın sana nefreti ruh olmak demektir. Eğer Allah'ın bize nefreti ruh olduksa, Hazreti İnsan olduk, meleklerin secde edeceği varlık olduk demektir. Yoksa ruhu unuttuk, emaneti unuttuk, işte melekler insanlara secde etmiş dersek bu nasıl doğru olsun? Eğer melekler insanlara secde etmişse Allah'ın ona nefettiği ruhtan dolayıdır. İblis de aynı şekilde o ruhu yok saydı. Çamurdan yarattığım biri dedi. Eğer biz de insana çamurdan yaratılmış biri olarak dünyaya göre bakacak olsak İblisin durumuna düşeriz. Her bir insana bakarken mutlaka Allah'ın bu kul üzerinde bir muradi vardır dememiz lazım. Bize düşen ona yardım edip emaneti taşısın diye ona destek olmaktır, yardımcı olmaktır. O unutmuşsa ve dönmüşse, bu durumda onun için iki tane konu vardır. Ya münafıklıktır ya da müşrikliktir. Rabbini unutmuş, kendini unutmuş çünkü. Yaptığı her ne olursa olsun, o ondan kabul edilmez. Çünkü emanete ihanet etmiş. Emanete hainlik yapmış. Allah'ın kendisine emanet ettiğiyle nurlanmamış, o olmamış. Allah hepimizi layıkıyla emaneti yüklenenlerden eylesin. Emanetin hakkını verenlerden eylesin. Allah'ın bize nefettiği ruh olanlardan eylesin. Arkadaşlar bir soru sormuşlar. Dua etmek kaderi değiştirir mi diye. Allah'ın Kadir ismiyle Kadir ismini anlatırken kaderi anlatmaya çalıştık. İki türlü takdir vardır. Kader vardır. Bir Allah'a ait olan kadir, kader, takdir vardır. Allah'ın koyduğu miktar vardır. Bir de kula ait kader vardır. Bir genel kader vardır, bir de özel kader vardır. Genel kader Allah'ın takdiriyledir. Ama özel kader, her bir kulun elindeki kaderdir. Özellikle, öncelikle ebedi hayatıyla ilgili olan bölüm, tamamen kula aittir. Yani cennete gitmek veya cehenneme gitmek, kulun kendi takdiriyledir. Eğer böyle olmasa, Allah gereksiz yere peygamber göndermiş, kitap göndermiş olur. Allah peygamberi göndermişse, kitabı göndermişse, böyle yaparsın cennete gidersin, şöyle de yaparsan cehenneme gidersin dediyse, bu durumda bize ait olmuyor mu? İnsana ait olmuyor mu? İnsana ait olur. O zaman bu takdiri insan kendisi yapıyor. Bu tercihi insan kendisi yapıyor. Yoksa haşa Allah dilediğini cennete, dilediğini cehenneme göndermiyor. Böyle değil. Kim cennete gitmeyi dilerse Allah da onun cennete gitmesini diler. Ama kim cenneti tercih etmezse cehenneme yuvarlanır. Allah da cehenneme yuvarlanmasına hükmeder ve takdir eder onu. Bunun için olması gereken şey neydi? Nasıl tercihini ne yapıyor? Eğer Cennete iman etmişse cenneti seviyor demektir. Cennete gitmeye çalışır. Cennet demek güzellik demek. Saf güzellik demek. Saf rahmet demek. Cehennemde kibir demek. Büyüklenmek demek. Gururlanmak demek. Kibirlerince geriye kalan kötülükler onunla beraber gelir. Ondan berber haset gelir, rüya gelir, kötülük yapmak gelir, yanlış yapmak gelir. Eğer biri cenneti severse, önce onun gönlü cenneti olur. Gönlü güzel olur. Yani o güzel insan olur. Allah'ın güzelliği onun üzerinde görülür. Dolayısıyla o güzel yere, cennete layık olur. Bu onu kendi elindedir. Ama güzelliği sevmezse ne olur? Cehennem olur. Kibir olur, gurur olur, riya olur, hased olur, yalan olur, zulüm olur. Böyle biri de cehenneme layık olur. Tercihi kendisi yapmış. Yani güzel olmak isterse güzel olur. Güzelliği almazsa çirkin kalır, çirkinleşir. Bu takdir, bu kader tamamen insana ait bir hükümdür, takdirdir. Dua kaderi, kaderi değiştirir mi? Bu kaderi değiştiriyor. Yani ebedi hayatla ilgili olan her şeyi değiştirir. Daha önce cehennemlikken dua eder, güzel yapar, doğru yapar. Cenneti kazanır. Allah'ın rızasını, dostlarını kazanır. Ama dünyaya ait olan işler için böyle değildir Orada hükmü Allah vermiştir. Çünkü dünya hayatı bir imtihandır. İmtihanı Allah belirler. Her birimiz için bu böyledir. Allah ayet-i kerimede buyurdu. Hiç kimse yarın ne yapacağını bilemez. Ne zaman öleceğini bilemez. Ama Allah onu takdir etmiştir. Bize düşen nedir? Allah bizim hakkımızda nasıl bir hüküm verirse versin, bize düşen... Ona razı olmaktır. Hüküm ne olursa olsun bize düşen güzel yapmaktır. İmtihanı görüp bu bir imtihandır demektir. Nimet'i verirken de imtihana tabi tutar. Nimet'i alırken de imtihana tabi tutar. Hayat baştan sona bütünüyle bir, bir imtihandır. Eğer hayatı bir imtihan olarak görürsek Kazarmaya çalışırız. Bize de düşen budur. Eğer bunu unutursak ne olur? Dünyayı nimet yeri ya da zahmet yeri gibi görmüş oluruz ki dünyayı ahiret zannetmiş oluruz. Allah öyle söylemiyor. Dünya hayatı için bir günlük hayat diyor. Yarım günlük hayat diyor. Ahirete gelenlere sorulduğunda dünyada ne kadar kaldınız denildiğinde yarım gün diyecekler. Bir kuşluk vakti diyecekler, bir akşamüstü kadar diyecekler. Onlara dünya hayatı böylesine kısa gelecek yani. Bu kısacık hayatta imtihanı kazan dedi Allah. Güzel ol dedi. Hazreti insan ol dedi. Benim güzelliğimle güzelleş dedi. Nurumla nurlan dedi. Boyamla, rengimle, renklen dedi. Ha sen bunu kabul etmedin. Tecehli sen yapmışsın. Kendi kaderini de sen belirlemiş olursun. Dünyaya başka türlü bakmak doğru bir bakış değildir. Şeytanın bize yaptığı hiledir. Görüyoruz. Gelenler mutlaka gidiyor. Şimdiye kadar gelenler hepsi gitmiş. Sanki hiç dünyaya gelmemiş gibidirler. Öyle değil midir? Sanki hiç buradan yaşamamış gibidirler. En fazla şu anda dünyadakilerin de 100 sene sonra hiçbir yol olmayacak. Hep bir hepsi öbür tarafta olacak yani. Buradakilerin çocukları olacak. Sanki hiç dünyaya gelmemiş gibi hiç kimse kimseyi yani o zamadakiler biz nasıl şimdi 100 sene öncekileri görmemişsek onlar da bizi görmemiş. Unutulduk. Dünyayla ait hiçbir ilişkimiz kalmamış çünkü. Bir günlük hayattır. Her birimiz için öyledir. Yüz sene önce ismimiz yoktu, Değil mi öyle? Hiç kimse bizi bilmiyor diyor. Allah'tan başka. Yüz sene sonra yine kimse bilmeyecek. Yani imtihan yerine geldik. İmtihanı ya kazandık ya kaybettik. Ana vatana eve gittik. Eve, evimiz orada. Hazreti Adem'i anlamaya çalıştık beraber. Evimiz cennettir. Geldiğimiz yerdir yani. Ana vatanımız orasıydır. Onun için insanlar böyle devlet diyor, devlet kutsaldır diyor, vatan kutsaldır diyor, velat kutsaldır diyor. Velat orada, vatanı orada. Kutsal olan yer orada. Geldiğimiz yerdir. Evimiz orasıydır. Ama biz evimizi unutursak, dünyayı evimiz zannedersek, Dünya bizim evimiz olmaz. Biz öyle zannettik diye böyle bir şey olmaz. Eve gideceğiz yani. Mesele eve nasıl gittiğimizdir. Oraya layıkıyla, orayı hak etmiş olarak mı oraya gideceğiz? Yani gönlümüz cennete dönmüş olarak mı oraya gideceğiz? Yoksa oraya varamayıp cehenneme mi yorulanacağız? Allah insanı cennet için yaratmıştır. Ama bunu buna layık olmak lazım. Onun için dua etmek lazım sonra kadar. Dua kulluktur, abdiyettir. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, eğer duanız olmasaydı Rabbiniz size neden kıymet versin? Dua demek, davet etmek demek, istemek demek. Niye davet edip istiyor? Allah'ı mülkün sahibi olarak bildiği için, iman ettiği için. Allah dilemeden hiçbir şey olmayacağını bildiği için dua ediyor. Bu kulluktur. Bu ibadettir. Resulullah Efendimiz buyurdu. Dua ibadetin özüdür. Namaz baştan sona duadır. Bütün ibadetler duadır. Allah'tan bir şey istiyorsun. Allah'ın rızasını istiyorsun. Dostluğunu istiyorsun. Hazreti insan olmak istiyorsun. Cenneti istiyorsun. Temizlenmek istiyorsun. Sürekli istiyorsun. İnsan dua halindedir. Her anda dua halindedir. Kader değişsin diye değil. Kader Allah bir şeye hükmetmişse o hayır değil midir? Niye Allah'ın hayır dediğini değiştirmeye çalışıyorsun ki? Senin için şer yaratacağına mı iman ettin? Allah hayırdır. Allah'ın ismi hayırdır. Hiç Allah'ın şerir diye bir ismi var mıydı? Şerri yaratan diye bir ismi var mıdır? Niye değiştirmeye çalışıyorsun? Onu değiştirmeye çalışmak yerine ne yapman gerekiyor? Rabbini anlamaya, tanımaya çalışman gerekir. Rabbim bana böyle bir muameleyi yaptıysa bir hikmeti, bir muradi vardır. Acaba benim ne yapmam lazım? Yani Allah'ın ne yapacağını, ne yapması gerektiğini ona öğretmeye kalkışmak yerine biz kulluğumuzu nasıl yaparız? dememiz lazım. Biz kulluğumuzu yaptığımızda, Allah'a göre güzel yapmaya çalıştığımızda her iki dünyada da kazandırız. Ama Rabbimizi ciddiye almadığımızda, Rabbimizi tanımadığımızda, anlamadığımızda her iki dünyada bize cehennem olur. Evet, yani dua kaderi değiştirmez, dua aynı zamanda kaderimizdir. Allah bir şeye hüküm vermişse bu Allah'ın ilmidir. Ne olacağını biliyor. Hükmü ona göre vermiştir. Sen Senin dua edeceğini de bilmiştir. Onu ona göre takdir etmiştir. Ben kulumun duasını kabul ettim ve bunu böyle yaptım diye hüküm vermiştir. Bunu birkaç kelimeyle anlatmak mümkün değildir. Arkadaşlar o isimleri eğer dinlerlerse Allah'ın iki tane Kadir ismi vardı. Anlamaya, dinlemeye çalışırlarsa inşallah anlarlar. Evet. Allah hepinizden razı olsun.